Allah tümüne ve tüm selam, Allah'ın kulları, ayıllar hepimizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlı gün yüzü nail eylesin, cenneti ve cenariyle müşerreth eylesin, programda attırılan nasip eylesin. Bu Ebu Abdurrahman Es-Sülemin isimli büyük alimle bir Tabakat-ı Suhafi üyesinin kitabının, 93. sayfasında, Hatem-i Esam isimli âlimin kazanay-ı hali bölümünde kalmıştık bu büyük suatın hakkında öt düğünleri geçen hafta okumuş olduk şimdi 93. sorfanın başından itibaren ve Hatem Ehsan Hazretleri'nin sözleriyle ilgili derinlik okumaya devam edeceğiz. Buna başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve alimin, ashabının, evlacının, eskainin, atabının, Sadat ve müşahit el-kualiyyemizin günü için 55 yıl Sıddık-ı Şeyhimiz Muhammed Zahid-i Bölfevi Hazretlerine Türk evet. Tılık-ı El-i Mütz sisimelerinden gizalan ve müşahitimize tarikat büyüklerimize, gün tarikat kardeşlerimizin yüklerine bu doldurduğunu fethetmiş bulunan Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin ve Harsetlerin, Fatih Şurdan, Muhammed Han Hazretlerinin Öldemizin nebad-ı üftabı enbiyâ illâh ve sahabe-i kirâm ve hâ seten yuşâh aleyhisselâm ve halid-i müzdeyiz ödeye yüze gönsâdî hazretlerinin ruhlarını şu semtte bakanları, türbeleri bilinen başta şu tekrünün darisi Mustafa Selam'ın efendi hazretleri ve onun halifeleri Olmak üzere Yukarıdaki Şeyh Murat tekkesinin Danisi Şeyh Murat Hazretlerinin ve halifelerinin ve o tekkede Mezgum bilmemelerin yüklerine Haydar Baba tekkesinin Danisinin ve Mezgum bilmemelerin yüklerine Abdül Ahad-ı Nuri Hazretlerinin ve Hulakasının Seleflerinin yüklerine Mecim ve Allah'ın salihlerinin yuklarına şu hadis, şu kitaptaki sözlerini okumuş olduğumuz, okumakta olduğumuz Allah'ın yuklarına ve uzaktan yakından bu yaşları tatil etmek üzere buraya gelmiş olan, siz kardeşlerimizin ahiretten geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin, söylediklerinin yakınlarını, dostlarının yuklarına hediye olsun. Kadirlerin nur dolsun, makamları, âlâ dereceleri yüksek olsun, ve yurulleri ve kadir istirahatları ziyade olsun diye, Bizlerden hoşnut ve olsunlar. allah Teala Hz. bizi sevdiği kullanın sevgisine, büyüklerin hünmetlerine ve veccühlerine masnar eylesin diyor. Emrinizi uzay-ı bariye uygun geçirin, hazirine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmamıza vesile olsun diyor. Bir İlk ıslat şartı okudu, kardeşlerim benim ابن مصر للأطفال يقول سمينة أحمد سليمان كيف الشيوانين هي يقول وجدت في كتاب عنها تل هاتم الأسهم أنه قال من ذكر في مجهبنا هذا كان يجعل في نسل أربع من النوت Meytul Eyyadi ve Meytul Esheri ve Meytul Ahmeri ve Meytul Akhtar'ı Ve Meytul Eyyadi'nin cio Ve Meytul Esher'i ihtimali İhtimali olan nas Ve Meytul Ahmer'i mühalifetin nefs Ve Meytul Akhtar'ı farkı ala ba'd. Nasr-i nasr El-Attar'dan duymuş mühennetinin yani Süleyman'ın hazretleri ya da Ahmet-i Müslüman el tihl bir enteresan bir yer adı Üf-i Süleyman-i Evdâhî Üf-i ve Süleyman-i Buket-ül Sağ Bâd-ı Böyle müjdem, bismillahi, ölen ve ölü olan, kavim düşman, akşamda bu şehir adı değişir, keşfüleceğim bunları. Öğlen olan o şahıs endirmiş. Yokları yürüttük bir kitabi. Yürüttüğümün arasında kitabının içinde buldum ki diye şahıs, El bu şahıs, ben hatemin esamiy. Bu saimle kalbine aliy olan hatemin esam. Hakan Hazretleri'nden yazılmış, öyle yazmışım, duymuşum yazmışım en hukat o şöyle söylemiş diyor ''Nemdakere su mezhebuna hala'' kim bizim şu yolumuza girmişse mezhebuna mahalli i zahab demek, yani gidilen yer demek mesela Hamed-i Şafii mezhebi manasına bir kim bizim şu yolumuza girdiyse yani şu yolu dediği Tasayıf yolu Hatem ve Hasan'ın Ciski yol Tasayıf yolu, yolu Şimdi bu üçün önümüze girilirse Feli Eci Elfi Nefsir'i Erba'a elinden dört Yapsın Yani içinde dört tane ölümü Tehakkuk ettirsin Dört çeşit ölüm Birisi Neytül Ebyad, birisi Beyaz Ölüm Yomaitül Esrek, ikincisi Kara Ölüm Yomaitül Ahmet, üçüncüsü Kızıl Ölüm, kırmızı Ölüm Dördüncüsü Neytül Akhtar, neşil Ölüm Dört Ölümü takip etmesin içinde Dördün. Siyah, kırmızı, neşil dört tane Ölüm ne kast ediyor ölümden, aşağıda açıklıyor Selmeti'l-ediyat O'ya gönül dediğim derin Ölceği o Açlıkdır. Demek ki nefsinde Açlığı edecek Çok tatlı Çok ölüş tutacak Müzesini çok doyurmayacak Nefsine fazla kuvvet vermeyecek Perhiskar olacak Bugünlerimize giren Bir sene bunun ölüm gibi zerdir Yani Fantezi'ye içiyor Hatta Yemek içmek için neler yapıyoruz? Sabahdan akşama kadınlar evde çalışmıyor. Efendim, hamur açıyorlar, pişiriyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Yani bu yemeğin yapılması için sabahtan akşama çalışıyor. Efendim, çarşılar, tazarlar yemekliklerle dolu. Bakkallar, süpermarketler yemekliklerle dolu. Efendim bilmem, Pencereler, tavalar, kepçeler, mekçeler Hepsi yemek dediğimiz Yani şu bizim yemek dediğimiz şeye Sarp ettiğimiz para Ve verdiğimiz ehemmiyet Hayatımızın yavrusu Belki daha fazlası Hep yemek yani pencere, tavalar, kaşık, kepçe Çakar, bıçak, ekmek Çörek, börek, et, süt Tatlı, tuzlu, ekşi, turşu Zeytin, teyirin Öğrüm, zeyir Yani e, bütün uzaklarımız şey Yenekle ilgili yani bununla belli Evde mutfak, bizdeleri Kiler vesaire ambar silo Ne yapacak? Bunlardan da bir e, Bu ölüm Ne bu e, iş? Bizim yanımıza gelen Çoğu olan Bu dört şeyi yapacak. Birisi Açlık. Doğal bir ölüm Doğal bir ölüm diyor. Ak ölüm. Yani neden Ak demiş acaba? Yani insanı atlastırıyor, mürlendiriyor belki enmişim dedi efendim iyileştiren bir ölüm olduğundan bu çeşit ölüm değil ya olmaz aslında yani mide başarında kalp dirilir kalp yani gönül mürlanır, canlanır, gelişir insan içine efendim yayılır hükmet sahibi olur güzel olur yani açlık güzel şey ama bu açlığın hüdudu nedir topluğun hüdudu nedir bunun da hududunu bilmek lazım. Yani aç kalacağım. İlhan sahibi olacağım diye efendim, şöyle yapmamak lazım. Mefsin hakkını vermemek suretiyle mefsede zulme demek lazım. Ölçüsü var her şey için. Doktor'un da bir eski zamandaki heykemin birisine ne kadar yemek yiyelim diye 200 dirham yiyin demiş günde. 200 dirham. Demişler ki bu kadarcık ne olur yani 400 dirhem bir okka oluyor, onun dörtte biri. 8'e bir ne diyor? 400 dirhem, 200 dirhem yarısı oluyor. Yarısı oluyor, yani 600 gram filan bir şey yok demiş o. Ve toplam, cimlik niyciye buralar verecek filan. Şimdi demişler ki, ya bu ne olacak ya bu kadarcık? 200 dirhemle. Demiş, hâzâ l-lükkânâ yâhmilikâ. Bu kadarı seni ayakta tutar. Ve mâzitte alev fânteh hâmilhû. Benim üstüne daha fazla yersen sen taşırsın Bu kadarı seni taşıyor Sen daha fazla yersen sen taşırsın Nasıl taşır? Bebek olur, ense olur, kulak olur, kilo olur vesaire olur Taşırsın Şimdi bir insan normal kilosu 60 kilo içer 80 kilo çekiyorsa kendisi Demek ki yanında, önünde devamlı 20 kiloluk bir su tenekesini dolu taşıyor demek Veya 12 kiloluk iki tane kovayı iki elinde taşıyor demektir. 30 kilo fazlaysa filan böyle yani boş yere taşıyor. Öyle diyor yani 200 lira yeter, bu kadarı seni taşır, yani ayakta tutar, senin kuvvetini sağlar, bu, bu kadarı seni taşır. Bunun içine ilave ettiğini sen taşırsın. Sen onun hamale olursun, sen de hamile olursun diyor. Demek ki, çok yemem tabii yiyebilir ama ne kadar alacağız? 300 dirhem demiş oldu. Ne kadar olduğunun ölçüsü yani insanın zinde sıhhatli kalabileceğe kadar yemesi lazım. Zinde de sıhhatli kalabileceğini sağlayacak olan miktar kadar yavaş yavaş indirmeli orada tutmalı. Oradan aşağıya şey yaptığı zaman dermanı olmuyor Kalkmak istemiyor, kıpıldamak istemiyor yastıktan başını kaldıramıyor He az geliyor Enerjişi, az geliyor. Yani her şeyin bir kalorisi var Yaptığı işine göre Bir kalori alması lazım Hani saatten geçen Elektrinin kilo saatini Ölçüyoruz İşte bu sabah şu kadar kilo saat yakıyor Efendim fırın şu kadar yakıyor Bir zorunlu bir kadar yakıyor diyoruz Her şeyin bir hesabı var Tabi insanın aldığı gıdanın da insanın yaptığı haliyete ölçü de lazım. Bir delici kalpası bazen şöyle ta küt, ta küt veriyorsa sabahtan akşama insanın tel diyorsa ve onun yüzeye bir tel ile öteki evinde oturan emekli bir adamın saatin hayat süren bitimlerini müsabaka ayınamaz. Onun için gram veremiyoruz ama ölçü veriyoruz diyoruz ki. İnsanı ayakta tutacak Elden araktan düşürmeyecek Önün aramı titretmeyecek Düzünün aramı çözmeyecek Niktarda bir şey yemesi lazım Çeşitli de yemesi lazım Çünkü tek tip gıda ile beslendiği zaman Bir sürü mahsurlar çıkıyor Yani Etli yemeli, sütlü yemeli, yoğurtlu yemeli Sebzeli yemeli, noralı yemeli Karışık türlü minyatlarından yemeli Çünkü şu bölümde bir müşkülat yok çeşme imkanımız var ve gıda da bir sıkıntı yok memleketimiz var, hani Afrika'nın bazı ülkelerinde din yeriz, aşırı kalemiyorlarmış Allah onlara da versin bizi de o duruma düşürmesin güzel bizim durumumuz demek ki dengeyi ölçülmeyeceğiz ama aşırı yemeyeceğiz Allah oturduğu zaman bir kuzu yiyor tamam, bu bir, bir, bir kuzu yiyorsa bir adam benim 10 kilosu bana yoruyor ondan sonra 17 kilosu ısrar yani bu kız yiyemem ne için yiyor? Yazık değil mi? Yani bir oturduğu zaman iki tane ekmek misiriyor. O e, da iki tane ekmek kazmamıyor. Yani gözümsüz. Yani bir tencereyi suveriyor, sı bir de ekranına bakmıyor daha var mı diye. O gözümsüz. Yani demek ki aşırı yemeyecek. <gülüyor> aşırı yemediği zaman insan nefsini, nefsini kontrol etmesi kolay olur. Aşırı yediği zaman nefis azgınlaşır. İnsanın nefsi vardır. Nefsinin de çeşitli arzuları vardır. Ne arzusu vardır? Şu arzusu vardır, bu arzusu vardır. Şu şehirat-ı nefsane deniliyor. Hevay-ı deniliyor. Çeşit çeşit arzuları vardır. Bundan kuvvetlenir. Bunları kuvvetini kırmak için Nefsin istediği bazı şeyler azaltmak lazım Onların başında az yemek gelir Onun için takmin taam Veya kılleti taam Yani az yemek e, Tasavvufta tavsiye edilen bir şeydir Bu zaten muhtaran bir Öyle söylemiş Dört ölümü kendi nefsinde Tahakkuk ettirsin bizim ölümüze Giren, doyarış olmak isteyen Ağırık olmak isteyen kimse demiş Birincisi ak ölüm, doğal ölüm Açlık Açlığı takip ettirecek Öyle çok yemeklerini yiyecek ki Meksi kuvvetlenmesin Meksi boş yere şey yapmasın Meşgul olmasın İnsan karnını doyurdu mu Rehalet çeker hop uyur kalır Yasin verdim krema bulma e İşte ben çok iyi bulundum da Yemek de yiyince bir taksa rehalet çekti İşte sen ya da uyumuş kalmış Yemzi kaldırmasa Sabaha kaldıracak neden Çok yedim de uyku basıyor sen ben yaşıyorum sen, yani çöpe değil mi lan? Yani Ama azıcık geçmiyor. Ondan sonra ben fakültede bilirim. Ondan sonra çocuklar uyur. Fakültede. Yani oraya hemen yedi mi, bir de yavak eden iyi değilse, hazmize veren yavardansa, Ondan sonra çocukların bakışları mahmurlaşır. Eğer hoca, usta bir hoca değilse, dersi güzel anlatmıyorsa uyurlar. Çünkü ondan sonra yemek dediği karnı doldurur, canı uyku işte. Uykuyu da uyuyup, uyandı mı, kedi bir şey dedik, yerini bir daha şey yaptı o tarafa bir tarafa Ondan sonra sen mesleği tutabilirsem tut, karnı tut, uykusunu dağıldı, bu sefer oğlence ister Hacivat Karadez'in sahnesinde hani sahneye çıkıp da nara atıp da yar bana bir eğlence dödüğü gibi bu sefer eğlence peşinde koşmaya başlar Dar ister, pavyon ister, efendim vesaire vesaire onun için az yemek önemli oluyor bir Selmenkü'l-ezyad'ı el-cu'yok Beyaz ölüm aşık. Selmenkü'l-ezyad'ı kara ölüm İstimali ezanmaz İnsanların Ezanlarına tahammül etmek İstimal Çeşitli İstimaller diyoruz o manaya değil burada İstimal demek Hammallığını yapmak demek yani İnsanların ezanlarını Sırtına Yükleyecek, çekecek her tamam komşunun ezası vardır, arkadaşının ezası vardır, efendim bilmem, karısının ezası cevapsız vardır, çocuklarının ezası vardır, efendim şunun katkısı vardır, bunun şunu vardır buyu Demek ki insanlar isteyerek, istemeyerek Eza ezar evlâ ediyorlar. Lazım. Yani bizim ana prensibimiz Eza etmemek. Ama ya birisi bize ezar misin abi, Ha, onlara da tahmin etmek gereklidir inşallah. Yaralanan, yaralananları ötürü hoş görünmez, evlerinde tahmin etmez, komşuyla kaygı etmez, arkadaşla çatışmaz. Efendim evde döndürüp çıkartmamak ünün olmak, geçinme olmak, sessiz olmak. Efendim devamı olsun, devamı dilsin olmak. Bu da bir, bu yalan söyledi. Buna da kara ölüm demiş, çünkü çok zordur. İnsan haklıysa zor durur. Haklı olduğu zaman biraz yani set çekatmak, sıfır, sıfır falan. Ama haklı olduğu zaman aslan kaplan kesilir. Çünkü haklı. Haklıysan yine de ona evcâl ceza etmiş sen etmişken bu ne de bir şeydir? Kaplara bir şeydir yani. Beyaz zor bir şeydir. Onun için insanların evcâsına, cezasına, cevuruna tahammül etmek o da lazım, Bu da kara ölümsün adıda. Aç durmak. O ak ölür. Bir yani, müddesinde öldürmemek ak, ak ölüm İnsanların evhasına cevap verme, cevhasına sade etmek kara ölür. Arkadaşından güçleneceksin, komşunun güçleneceksin. Ne ak yani denemeye nekisi de alsın, nasıl yaketmen gerekiyor olsun. Ama çoğu mu yüklenmediği insan, korkuya atmam. Çünkü Allah sade denmeleri seviyor. Onun için yani insan bütün hakkını almak isterse geçim olmaz diyorlar. Her kalmakla olduğu yerde Hakkı Nusra kadar anlatı istedin mi geçin olmak ne olacak biraz hoş göreceksin göz dümleceksin duymadıktan anlamadıktan geleceksin sesini çıkartmayacaksın ne yapalım böyle olunca oluyor çünkü kalp taraf alan. evet siz anlamıyor o e, bari sen anla e, ama bak anlatamıyorum bari sen anla demiş oluyoruz yani İnsan böyle bir dervişlikle mütehammil olacak ses çıkartmayacak birisi anlatıyor da bizim arkadaşlardan Birisini ziyarete gittik Benim diyor şey diyor Benim bir şevzi vardı memleketinde diyor Mübarek adam diyor Kıvlak diye bir şey bilmez diyor Yani dönsen Söysen bizim hattı Değişmez diyor Demek ki Dervişlikte böyle bir kohannem insanların ödatına Ses çıkartmama tavrı edeceksin Adam olsun diye Yani kavga olmasın diye ama nazlıktan diyecek, susu verecek vesaire filan. İkincisi, ve nefis'in ahmarı. Kırmızı ölüm veya kızıl ölüm. Bu nedir? Mukalefetin nefs. Nefsine muhalefet edecek. Aykırı gidecek. Nefsine istiyorsa yapmayacak, aksini yapacak. Yap dediğini yapmayacak, yapma dediğini yapacak. Nefsine muhalefet edecek. Neden? Çünkü nefis, İlla mesele Allah'ın bir şeyi, illa manahmer Rabbid. İlla tek kötü bir insana. Onun için nefsin nefsinde birini ki iyi çizgide kalabilsin Buna ne kırmızı gözün dedi? Bu da çok zordur. Nefis çok kadar dediğini yapmayınca, kütlerine bilm, insan kıpkırmızı olur. Nefsi şöyle çekiyor yapmaz zordur, buda kırmızı gözün. Buna da kırmızı gözün gelmiş. Diğeri ise yanaktır akları. Tazh-ül rifâ-i ba'duha alâ ba'du. Dediüncü ilim, birden rifâ demiş, qaf-ma rikâ-ma. gibi de var, aşağıda da kaf diye geçmiş rüayetlerin içinde. Yehre Tazh-ül bunu anlamadım. Ben de bu şu rükat bakalım. Bir de bu bakalım. veka veya yama manasına geliyor yanalı şeye de, elbiseye de yuraka derler yani yama üstüne yama, dememak <gülüyor> manasına olabilir bir de bir fark edin üstüne işte bakalım Bu kadar tek bir manada çıkmıyor. Bu çıkıyor. efendim yani yama üstüne, yama yürümek yani şaka şakla olmamak, mütevazi olmaz. efendim yama ile ölse yürümek falan gibi bir mana olabilir. Manası yeşil elinde boymuş. Bu kolay tabi tabii insan. Ben şahsen yeni elbise yedim mi? daha rahat olurdum küçükken Çünkü oturmak, kalkmak, ütüsü dövülür, kirlenir, tozlanır efendim, Takılır, çakılır Kırklar Kırklarımın yanında Sıtırın da bir eski elbiseni Ben bir elbise, eski elbiseni şey yaptım, daha et hareket edersen Tabi tevazu an Mütevazu anı hareket etmek için Böyle yanalı gezmek Demiş oluyor Bu kadar bu kadın hatun aynı ravî yine rivayet etmiştir. Hatun esam-ı hazretleri şöyle buyurdu. Yani ikal el-ezreti min şeytan illati khamsi. İtâm-ı ta'am idha hadara bayhun ve sehîh ki hiyyel mat ve tehzîr ki dif'e ila ve kaba ibdin, iza evet, ve tal, ve tal, ve tal bin evet, iza köşeli parantez için almış, yani metinde yok, böyle olması lazım diye neşreden şair, bunu üzgün diye demekti. Köşeli parantez metinde olmaz, böyle olsa daha iyi. Ben bunu üzgün diyorum, manasını bilir. Tatmaş yerdemden köşeli parantezi bu masrafla kullanılırlar Diğerli söyle koymamış buraya ama benim de öyle lazım diyor. Malum acele şeytandandır ancak beş yerde şeytandan değildir Şimdi bu sözü gari Hatem Hatem böyle söyledi diye Halbuki bir hadis-i şerifte vardır Onun için onu nasretmiş olmalı Böyle orta gerek diyor Yani diye yine eklemiş baş tarafına. Biz sürü tercümesini yapalım. Öyle acele etmiyor ya şeytan. Acele etmek şeytanın insana verdiği bir duygudur. Acele ettirir şeytan. Doğru değildir. Müslüman acele etmeyecek. Ne yapacak? ile hareket edecek. Acele ile değil teemmü ile. Teemmü ne demek? Ölçerek, içerek sağlam adımlarla ağır ağır. Dikkatli dikkatli demek. Şimdi Evet acele şeytan’dandır ama ette en müminler rahman, tenmiyle rahmanidir, rahmandandır. Ama illa bir kampin beş yerde acele etmek lazım. Evet şeytan’dan değildir. Bu beş yerde acele etmek lazım. Bunu öğrenin. Bu muhabisi şebit maalemidir. Hatem Efendim söylemiş. Hadisleri bir bildiğinden olarak yazdılar, şebitleri böyle yazmışlar ondan. Onun söylediği ama aslında Efendimizin söyledir. Misafir geldiği zaman ona yemeği hemen yedirmek, acele lazım. Dayf, misafir demek Arapça'da. Bizim misafir dediğimiz kelime de Arapça'da yeldi demek. Yani bize komşu da gelse biz ona misafir diyoruz, Araplar ona misafir demek. Dayf, misafir. Biz... Başka türlü kullanmış, Arap, kullanmışız Arapça kelime olmasına rağmen Arda'nın kelimeyi Misafir yani Yolcu Yo, yani şey Öle gelen kimse konuk yani Konuk geldiği zaman ister inekten gelsin ister yakından Gelsin Zayıftır Yani onun adı Hani mütelif zamanlarda da Söylüyoruz ya size Hani en çok hoşuna giden Söylerden birisi Hacılara Hacılar Allah'ın Rahman'ın duyurdu ediyor Duyurdu Rahman Rahman'ın Rahman misafir oluyor Şimdi Allah emretti insanları Beytini tavaf etmeye, kimisi davet etti Öyle giderler onun misafir oluyor Duyurdu Rahman Rahman'ın misafirleri oluyor Hacılar başına gidiyor diye şeyler değil mi? Şimdi bunda da danh kelimesi böyle geçti işte Hatırınızla kalsın bu bilgileri verdik İzha Hadar'a dayıkın misafir geldiği zaman itağını tamam it yemeyi ona uydurmak da etmek lazım Hemen sohrayı kurup çünkü adamcağız Bağdat'tan mı geldi, Asya'dan mı geldi Ankara'dan mı geldi, Adap mı geldi yolda yorulmuştur, terlemiştir, acıkmıştır yiyecek bilememiştir, hemen ev sahibine hoş verdim diyecek nasılsın diyecek, otur şuraya diyecek vesaire filan bir kaybolacak, hop şimdi de gelecek, otur diyecek ne varsa şey yapacak yani Önden koyulacak ki Burada acele etmek lazım Bir İkincisi tecrübe Yeni meyyid Önünün Tecrübe teklif tecrübe de acele etmek lazım Öldü tamam öldü belli oldu Hazretleri hemen yatmalı Yerine bırakmamalı neden Yerine kalırsa kokar Bozulur bir şey olur Yani suda kavalar o devrede tabii şu alafrastın düşünelim, Sıcaklar düşünelim. Önünün çarçuruk yerine yerleştirilmesi lazım. Onun artık yeri kabir. Dışarıda döndükçe üzülür hani kutuya koyuyorlar, sandığa koyuyorlar, üstüne cam kapatıyorlar, görevi yaşını seyrettiriyorlar, balastlıyorlar. Ne ki ezeleni ezel çöp yani. Kabirinden uzaktan gördükçe öyle. O kadarlere Cenaze işleri bir sanayidir Avrupa'da Efendim para ile yerinde cenaze alırlar cenazeyi evden Avrupa'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Amerika'da böyle oluyor. Fakirler ne yaptıkları Allah'tır. Kalbini kesiyorlarmış, saçaklarını esasini çıkartıyorlarmış, atıyorlarmış. Efendim ondan sonra tekrar herhalde düşüyorlar Allah bilir. Yemedim de Efendim ondan sonra işte. Gözüleyeler mi, örtü ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Kabuğu kesiyorlar, ortaya, ohanın e, o odayı yapmış, herkes göze bakıyor, bir yere etrafında dolanıyor, malamıyor falan. Ne böyle? İslamda böyle şey yok. Varsa şu anda var, olursa batıdan gelme bir adet asıl esası olmayan bir şey. Ne Malacak, revaht edince çarşılur, tecrübe, teksini yapılıp malamak, kalabalık gelmeyecek. İkincisi. Yeterliyince bir şey ile ödüsek Genç kız Bülüye erdiği zaman Onu çabuk eğlendirmek Genç kız diyor Kusura bakmayın Yani genç herkes dinliyor Bizde <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok mu diye bakıyorsunuz gibi geldi de Ama o da bana size yarar Çünkü o çabuk eğlenince size görüşürüz ve yüzyıl dikri idare zaman kızı hemen evlendirmek Bu da büyüklerimizin tavsiye ettiği bir şeydir hadisi i Şerif'te de vardır Büyüklerimiz sormuşlar hanımlarına Bizim kız buraya erdiği zaman bana bildir Efendim diye Hatta bazısı kendisi tavsiye etmiş birisine Benim kızımı al sana kızımı vereceğim falan diye söylemiş Neden? Eh bu kimsenin günderlerini beğeniyorsa Bir insan teklif edebilir Utabiliriz şimdi bir şeyler Hayır öyle bir şey yok bilmiyor. Şimdi Olmuş zamanımızda böyle Halis muhlus insanlar var Olmuş bir hadise söz olmak Dedim Bu Fakir camiinde Husre-i Hoca diye bir Şiddetli Hiddetli kıymetli bir hoca vardı Yani ezanların yasaklandığı, camilerin detayatıldığı, Erhamd'in vakıf mallarının satıldığı, böyle sal rüzgarlarının eski o zaman da hiddetli şiddetli diyorum, o zaman da Allah rüzgarı için bunu öğretmekten geri durmamış, Tafi cami. Bir köşede ders verilmiş talebelere Allah rüzgarı için. Hocam benim işte, saatte ders vermeye veya saatte gelme takatim yok. Gel. Akşam gelsen olur mu? Akşam gel. Hatta diyorlar, birileri demişler ki, bizim vaktimiz yok. Sabah vaktinde gelsek olur mu? Sabah vaktinde gel. Sabah vaktinde gel. Yani Allah'ın zihnini öğretmek için kendisine vakfetmiş, hiç şey yapmadan çalışmış, mekanı cennet olsun, <gülüyor> şeyde çatarmış. Bazı şey, diye tanınan insanların da alevinde konuşulmuş. Öyle de hüttetli, şiddetli tarafı varmış. Fakat bazı kimseleri elinden tutup bizzat bizim dergaha getirilmiş. Yani demek ki çahil olanları temsil ediyor demek ki ama doğru olan yara efendim, kendi ödüyle getiriyor. Şimdi o Zişo Ozan'ın derslerine böyle geliyorlarmış ahalim. Yaşkos da görüyor, de geliyor. Şimdi burada da öyle? Ak sakallı, yaşlı bir adam Çok da yaşlı değil de işte sakallı bir adam Diye sakallı genç Daha işte daha iş bile tutmamış Bu süre o geliyor Eyle kağıt kalan, yazıyor, çiziyor Düğün yapılam yani O yaşlı adam bakmış demiş, Genç yaşta böyle Hiç kimsenin O tarafa yanaşmadığı zamanlarda Sakal da bırakmış Diyor da geliyor, halini beğenmiş Telefon Gitmiş ama beni han demiş, benim de kızım var, onu sana vermek istiyorum. Hazırlan demiş. O da demiş, ki, Allah razı olsun, amca anamın şahin. Ben de işi gücü olan bir adam biraz de buyurun demiş, talebiyim de demiş daha maaşım bile yok, ölmek. Ölsünüz. Şimdi diye aradan biraz vakit geçti diye tabi benim maaşım yok, ölmek, farkım yok. Kolay mı böyle ölenler? Onun için amandan aldım. Bir daha diyor bir zaman sonra birkaç saat sonra Yine geldi yanıma Dedik hanı demiş ben sana bir, şey, bir teklifte bulunmuştum Ne oldu demiş hala yok Hık mı filan tam cevap veremedim diye. Ondan sonra Üçüncü sefer birkaç Birkaç hafta daha geçmiş demek ki bana bak demiş Getireceğim kızı seninle bırakacağım Demiş ben Ona göre iş çiftliği demiş Böylece de, oğlundurmuş yani hakikaten Ve şimdi tabii Kız da çok mutlu olmuş yani Öğrendirdiği insan da yüksek bir şahsiyet oldu. Ama o, Allah hızası için onun dündarlığını beğendiğinden o zaman parasızken, pulsüzken kızını verdi. Dündar diye verdi yani. Eski alimlerden de böyleleri var. Mesela bir alim var ki kızı o zamanın dünya güzeliymiş. O kadar güzel. Hatta zamanın öneri halifesi onu istemiş oğluna. Yani Halife'nin öyle Halife olacak o da Saraya gelin girecek kız ya Halife oğluna istedi bizim kızı diye Aleyi Azim'e gitmiş Takra ehli talebelerden birisiyle Efendim konuşmuş Kızının önünden bir mütehleği vermiş kurtarmış Yani sarayda gider dindanlığı gevşer Allah'ın huzasında evlenmeyen bir hayat sürer diye getirmiş takra ehli bir kimseyle Saraydan istedikleri halde oraya gelin vermemiş de kızını Fakir bir tarafıya vermiş Bu şöyle İslam tarihinde, tasavvuf tarihinde Büyüklerimizin yaptığı bir şeydir Neden? Bir kız gündar bir kimseyle evlenirse Dünyası ahirette mamur olur Bir erkek gündar bir kadınla evlenirse Efendim Dünyası ahirette mamur olur Et tayyibatı vittayyuduna vittayyibuna vittayyibat Kur'an üzerinde böyle bildiriliyor. Onun için dindar erkek aranacak, damat aranıyorsa, efendim gelin aranıyorsa dindar gelin aranacak. Kız büyüdürme daha küçüktü, bilmem ne tamam, büyüye ağırlığıyla evlendirmek, çarçalık. En dört yaşında falan evlendirilermiş böyle. Eskiden. Diğeriz, belki sizin de mümkünleriniz, soğuk sanırım, Belki anlatmışlardır ya genç öğrenmişlardır Şimdi erkek de kızla Oğlanıyor, kartalıyor Toğla kaçıyor Kabukları kuruyor Şekil dekleri duruyor Metafet alıyor, de, tuzluk alıyor 30 yaşı, 40 yaşı, 45 yaşı Dönüyor, ne anladım ben olmadım Yani çok basit geçiyor Yanlış oluyor Halbuki şimdi Bizim İslam medeniyetimizin Ana şeyi Kimse harama bakmayacak ama Eh mi de, bir yere öldü mü de Peki bir bir adam kırk yaşına kırk beş yaşına kadar öğrenmedi ne yaptı? Allah bilir Allah diyor onu Bir kez'i diyor? ne yaptığını bile Allah bilir Kırk beş yaşına kadar Kınanlara bakmış çıkmıştır ya Bir kız bir şey kadar öğrenmedi olmaz Karacık pantolon giyiyorlar şimdi Kısa da giyiyorlar Yakışık da giyiyorlar Efendim prensesini diyor Kozlar çıklar, bacaklar çıklar Geçen gün acıdım Bugün o memlekette Şimdi ben şaka yapıyorum Ahaliye diyor ki Bak camiye gelmezsen ceza yollarım Halk yol hakkına, şöyle verdimlere ceza Ulan diyor Mesut yani camiye dersin var Şöyle bir hatırlatma Camiye gelmezsen küse Kısması diyor da kise tarzında söylüyorum bakın namazda böyle İst katta balkonda Kızlar Gelmişler manazı yani Aferin basit manazını genelde kalıyorlar Yani 11 yaşında 12 yaşında 10 yaşında kılan kızlar Belki 8 yaşında bir tanesi kılan Ve gitti baktım güzel manazı Örtüşü örtüş bir tanesi böyle Uyur merdivenlerden inersem Aferin kız dedim manazı kılıyorsunuz falan bir tanesine öyle baktım, hem sevindim hem acıdım. Yatana kollu, kısa döndü ama zihane olmaması kısımlar gelmiş. Yani böyle olmaz, durmuyor İslam. Arkadaşlarıyla kalkmış vermiş ama, böyle kız yatana kollu gözmez. Bir şey daha böyle gülerek hatırlıyorum. Süleyman Camii'nin giriş kapısında biliyorsunuz, sağ tarafta 15-20-30 tane musluk var, 30 tane orada. Şöyle evine sıralanmış. Erkekler orada takılmalar, elden kollarmış, sıvarmış. Apostelden de Malum Giriyorsunuz. Ben lehahe zamanına giriyorum. Dedim baktım kızın bir ayak, güzel kolunu sıvamış. Evimizden falan. Efendim onunla erkeklerin arasında hiç ağır gelmiyor. hiç kalkacak bir yok yani. Zavallıcık. Dindar iyi o kadar güzel ama kız kızın dilinden çıkacak mı hala? böyle kol buraya kadar silahına bağırdı, artık istediler mi? Kovdaklarını şey yapmış orada, oların güldüğüne kadar orada ayağını yükseğine, üstü yani yaygındır güldü, sürdü, cahillik var, İyine, o güzel ama cahillik çok yaygın, bunların güzel lazım. ne kadar o dilini izah edeceğim bölgünü ödemek Öde, ödeme Lacip olduğu zaman ödemek. Parası var, cebinde şu adama da şu kadar bölgeler vermiyor. Para burada. Para burada da burada öyle adama bölgeler vermiyorlar. Alt ay daha sallarsan, enflasyonlar şu kadar az ödemiş olurum diyor. Allah bu işe razı vermez. İzayelce Ödeme imkanı önüne geçer geçmez, o bölge ödeyecek. O adam bilmiyor mu paranın kıymetini? Alt ay önümü elinde bursa daha çok kare Şimdi biz hacileri kardeşlerimizle beraber hacime gidelim diye 1500 haceye bilet aldık. İmam ne hal edildi? Şu o hal edilme, çiftliğe, üçülüğe vermişken iptal edilmişti. Evet biz haciler giremeyecek. Çünkü biz geliyor, söz vermişiz hacileri getireceğiz diye. Hadi gittik, o sefer soğuk hala yerlerinden Kullan kaç milyar para İle ikinci bir defa bilet aldık Herif-i maşerifler hala bize Birinci üretim parasını verecekler Allah kımar misin? Helal mı mi bu? Hala verecek Nerede, ne zaman oldu hac? Millet geldi, gitti şey yaptı, hala verecek neden? Bir gün beklettiği zaman zaman kaç milyar para alıyor yani o kadar ayırlıkla tübürü şükür ben miyim ki ben yani ben İst ve obarak bir hayır hizmeti görüyorum Kalabaya bakıyorum Ya şu hizmeti, bu hizmeti yapmaya çalışıyorum Ben benim sırtımdan bunu böyle sıkıştım Senden gület aldım diye Doğru mu yani bu? Doğru değil Allah razı veriyor mu razı vermez Helal mi bu para? Ben zirvesini helal etme Zirvesini helal etme Çatır çatır alırım onun hakkını Gelmiyor ve ama öyle olmuyor, bunlar oraya sallanmış, buraya atmış Neden? Kulmazlık yapıyor yani Şu kadar geciktirirsen, bunlar şurada ben bilmiyorum Oh oh, şu kadar sana kazanmış Böyle olsun zıkkım Alamazsın Böyle olmuyor Böyle şöyle mi? mu? Herkes öyle yapıyor, şimdi, şimdi her yerleşmiş. Şey alışmış Gidiyor Malı alıyor Malı aldıktan sonra para vermezse, almakta Hadi bakalım ona diyor sana, eşkıya ses ediyor peşinden dolaş, yar var, yakar ağlar, sığırlar, üzün tamamen böyle yat, yalan söyle de paranı kendi paranı almaya çalışır böyle şey olur mu? ahlak verdirmiş paran olduğu zaman terk verileceksin, mal aldın mı aldın bilmem ne anlıyosun <gülüyor> oldun gelgi çıkartıyorduk biz İslam'ın biznet olsun diye gelgi çıkartıyorduk, İslam, kadın aile bilmem ne bilmem ne, satıyor dergiyi, elgi verilebilir mi? Tutuşuyor tabii ya para geldi ya, evimize parası geldi mi? Neden geldi para? O paranın nereden geldiğini, belgelerim, belgelerim kağıdını alıp evin parasına basın, değil mi? Alt ay salladım, bir ay salladım mı? Her payıyorum. Ayıptın, ekib var mısın sen? Allah'tan korkmaz mısın? Böyle şey mi var? Mı? Yani böyle, tabii bizim iş yaptığımız belgeleri satan insanlar Müslüman diyor ama bizi ibret edemiyor. Sonra ben Şahsen kendinle anına iş yapıyorsan, gönlünde kimse evet, Hadi sana at dedim ama sosyal bilmek veriyorum, dinli bilmek veriyorum Niye vermiyorsun parayı? Ver mi? Yani onu başka işle kullanıyor, ben sana ticaret yap diye yararım ki Bunu sattığın zaman parasını intikal ettik O da ne yapıyor? O da ne yapıyor? Bize durdurmuyor parası isteriz diye Adana'da da yatıyor, paralarını alıyor peşin hepsini Bize bindirmiyor, Adana'dan bize bir mektup Bize göndere, parayı verdin, ne dergiyi göndermiyorsun Atıyoruz, kaybı yok Araştırıyoruz, adam adamının parasını almış Ticaretine koymuş Ticaret yapıyor, bize de bildirmiyor. bindirmiyor yani Bizim de, dergide olmalıydıklayınca aramız gerekiyor Böyle memleket batar Böyle memlekette anarşi olur Olamam nefette Allah helal yaltırır. Neden? Yani Müslümanın kazancı bile helal değil ki. Şöyle bak. Müslümanın ticaretine bak. Hocasıyla yaptığı işlere bak. Ben hocasıyım. Ben ticaret aşkına atılmadım ki bu işin içine. Allah hızası için geldi çıkartalım. Allah hızası için radyo yayını yapalım. Allah hızası için televizyon yayını yapalım. Allah hızası için şöyle yapalım. Aman paranız bir kuruş hızayı olmasın şu anda gitsin camiyi genişletelim, şurayı tamir edelim vesaire, işimiz ne yani şuranın şimdi tamir edeyelim para olsa yakalayacak neler var mesela bahçesinde ertilmesi lazım kıra yani paramız yok olsa yan tarafın alınması lazım yıkıp yerin tamir edilmesi lazım onun ona para veriyor e biz kendi kendi kevdelerini yapmıyoruz benim evim var günler bakılma yani ben bu makama gelip oturma bana hemen öyle olan, arabası olan bir hükam benim ihtiyacım yok ama İmmetin ihtiyacı var diye bu işi yapıyoruz Biz de bizim sektörümüzden sırım çıkartmaya çalışıyor Böyle inceci, inceci keserek Sırım çıkartıp Yarımızdan Arkada da yapacak herhalde Sırım çıkartıyor böyle İnceci, ince, ısırayı Bizim öyle ahrah etmemizi aldırmadan Katadan kırınağı 20 santim sırım çıkartıyor Onu da kar sayıyor İnce, ince, kestiğimi Allah razı verir mi? Ben razı verir mi? İçim kırdı. Ne hacesine razıyım, ne hacesine razıyım. Biliyorum yaptığım şey para olsa daha kolay yapacak, daha çok yapacak. Yüzülüyorum. Nami olanlara yüzülüyorum. Rekaba iddehi icareci beden açıldı bu defle. Yani birisine doldunuz varsa adam yürüyor, erkekçe, nakçe ödeyiz. Nametlik etmeniz. Bir motor kibretini almış bizim arkadaştan Satın almış, dört senedir hala motor eski eskidi gitti Parasını vermiyor Değişiyor olur mu? Eğiz vermiş, kira vermiyor Değişiyor olur mu? Karolikarda esinliyor, karolikarda esinliyor Karolikarda vermiyor. karolikarda olur mu, hava hava mi? Haram ya On altı, on altı, on altı, on altı, on altı, on haram yemez Kızılmaz ki yemez. gider Ben gibi bir Görüşüyorlar mı? Böyle yapıyor. yani cani cennatinden adam Bilmem güya bilmem dolmuş güya bilmem ne olmaz böyle şeyle Kale gibi sağlam olacak adam Böyle trist olacak Kimsenin hakkını üzerine geçirmeyecek Faidin tozunu üstüne kondurmayacak Helal de etmeyecek Böyle yapmıyor Parası var Sallıyor sallıyor sallıyor sallıyor Tabi bu yüzün bileş Güreç ses çıkartamıyorum, bana paranın olmuyor. Ödeki cebda e, haydut, ona veriyor. Onun, onun parasını veriyor, bizim güneye almıyor. Neden ben güreç yüzlüğümde? Güreç yüzlüğümdük cezası. Bunlar bizim sosyal dertlerimizdir. gelmiş olacaksanız, bizim yolumuza gireceğizse bunu doğru ver, <gülüyor> lazım. Hani haten insan diyor ya bizim yolumuza girenin dört ölümle olması lazım, dört ölümle takip ettirmesi lazım. Bizim yolumuza giren insanın işi ölü olmayacak, dört olacak, ödeyecek borcunu. İşlerini sağlam yapacak. Ve tembetin elden bir ıla elmede ve giren müşterilerinden hemen kaybedecek, Bu hata, bir günah. Kamam az mı gelemedi? Kalkamadı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir hatası, eksi, kusuru, soru, bina aldı. Hemen tevbe ediyor. Acele. Tevbede acele etmek lazım. Ee, Neden? Niye aceli? Bir tezatı kabul etmez. Dönüşünüzü, tedavinizi çabuk yapın. Öyle değilsiniz. Ayağınız kaya düşer, kafanız patlar. Araba çarptır. Şöyle olur, böyle olur. Tedavi. taş düşer, uçak düşer. Bilmem, patlama olur, çatlama olur, anarşik olaylar var Sensörü, kurşun ne zaman öleceğini? Kim, kim biliyor? Allah'ım bazı müstesna kulların ne zaman öleceğini biliyor, şöyle bilmiyor O halde ne yapacağız? Acılı, bir tövbesi kabul edelim Ölmeden evlen tövbeyi yatan sağlık Huzur içinde olmak sağlık, terdenin olmak sağlık lazım? sen, elhamdülillah Allah'tan da ölüyorum bir yok Allah'ım can var her şeyin hazır, elhamdülillah Örmüş, ölüme hazır Müslüman demek Her türlü hazırlarını yapmış Hesabını kapatmış, borçlarını ödemiş Namaz borcu kalmamış Kul haklarını vermiş Her ibadetini vaktiyle yatıyor, tamam Evet, tamam, bu akşamı geçsen eyvallah Yarın sabahı geçirsen, eyvallah O kadar rahat Ne dedim size geçenlerde anlattım Dağ müftüsü Çocukluk arkadaşına Kulağına öyle diyor ki Bizi öleceğimiz yarın öleceğimiz İndirirdi bana Ben sizinle eski atladım Çocukluk arkadaşımı Yarın beraber ölelim diyor Kulağına kısıldı Bana öyle diyor Erkek bizim tübevallah beraber öldüler diyor Anlatan yani, Tekirdağ ile amca anlatırken Tübevallah diyor beraber öldüler Yani, yani Ölü, ölüme giden, e, bu nasıl olur? Hazır olunca olur. Hazır olunca olmaz. Şu işim var bu işim var, aman biraz daha kalsa diye. Hazır olunca olmaz, hazır olunca olur. Elime hazırlıklı olacağız. Dervişlik de, dervişlik yaptığın, değil, dervişlik sarık değil, cübde kü değil, değil, değil, Her zaman söylüyoruz, şey dervişlik, davranışlarındaki asaletle anlaşacak bir insan. Adam diyor, dervişlik. Yani, bir pazarında dolayı varsa var, Vermem. Hüsbü konuşuyor Allah, neden? Da, davranışları çetin, duyguları kötü, Hareketleri edebe ayırtadır Ne yapıyorlar ya adamım? Ama öbür tarafta da öyle insanlar var ki Pırın, pırın var Tertemiz duyguları var Gayet güzel halı var, çok güzel, tamam Semirt-i Ahmet-i Muhammed-i Gülzeferiyya'yekul Semirt-i Abdelllâh-i İdniye Kale hadisena Muhammed bin Ahmed el-Bağdadi sen yakul bizim müellif Süleyman Hazretleri'ne söylemiş. demiş Abdullah bin Bekir et kaderani zeldedin Kaderanunun izahında da Sen dokuzda vefat ettiği bilgisi var. Orada gelip yerleşmiş Şam'a dönmüş. Efendim şehrinden bilgi almış falan diyor. Bilirler ya, evet. O da maalesef Ahmet el, el Bağdadi'den dönmüş. <gülüyor> o da Abdullah Hüsrev Bey bize söyledi demiş. O da. ''Ben Hatem-i Esam'dan işittim ki'' diyor, yakıyordu, şöyle diyorduk. ''Men asbaha ve hiye müstakimin fi erdaki <gülüyor> eşya fe hiye yetekalladu fi ridallaha'' Hatem-i Esam'ın sözü bu. ''Men asbaha ve hiye müstakimin fi erdaki eşya'' Şu dört konuda, müstakim olan bir kimse, <gülüyor> müstakim olarak sabaha erişen, güne başlayan bir kimse, dört konuda dürüst, doğru. Dört doğru olan birimsa, böyle yatakalla bekliyor be Allah. Allah'ın rızası içinde efendim dönüyor demektir. Allah'ın rızasına masal olmuş demektir. Balmıştır Allah'ın rızasına. Allah'ın rızasına yürüyor demektir. Dört, şuyu doğru olmalı efendim bir. Elahi eksikatı be Allah, Allah'a güvenmesi tam. Mı? Tam doğru mu? Yani herkes tevekkente Allah diyor, Allah'a güveniyorum diyor Efendim Allah'a dayandım, Allah'a güveniyorum Gerçekten, dayanıyor Gerçekten Allah'a dayanıyorum Bir, Allah'a güvenmesi Eveliha etsikatü billah, sünnet tevekkiri İkincisi Yani etsikatü billah, Allah'a güvenmek, iltinaf etmek demek Allah'a iltinafı tam mı? Bu neden denir bu şey? Dünyet ve uyut konusunda olur bu. Neden? Akşam namazının birinci vekatında okudum ki اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْرَضَّقِ الْبُلْقِ اُنَّتِينَ Allah-u Teala Hazretleri razdak Âlem'dir. Yani herkesin, senin, benim kurdun, kuşun, her mahlukun riskini kim veriyor? Allahü ek. Ve bu e, sema e, risk kutluğuna tabi adın gökte yazılmış insanın yüksek vaat edilmiş gelecek efendim. Sonra eee Vallahu celalü yakîn eziklendirici Allah yani rızkı veriyor. Şimdi bu gibi ayetlerden dolayı bir insanın rızk için endişe duymaması, tevekkül etmesi lazım. Allah tane rızkını daha doğmadan annenin kalbindeyken yazmış, takdir etmiştir bililmesi lazım. Bunun kalvasını insan Allah'a rızık konusunda özellikle güvendiği zaman Rızkını kazanmakta yanlış yollara satmaz. Sakin olur, helalini talep eder, nasıl olsa gelir, helalinden gelsinler, yanlış haram yola satmaz. Zaten müslümandan da istenen budur. İnsanın rızkı bellidir, rızkı maksumdur. Taksim edilmiştir ve miktarı bellidir, nasibin. Nasibüke, yusubüke, senin nasibin senin eline isaret etmez, gelecek. Tabi olarak tabi, onu gider. <gülüyor> Dövürdün mü? Karanma senin, senin öldüğünün öldü. Şükşüfe şey yok. İşte bu dün güde öldü mü bir insan o zaman harama, günaha, rüşvete, hırsızlığa, aldatmaya vesaire yapılan şey yapmaz. Hakikaten de öyle yürüdü, yürüdüğü zaman kazancının derecesini görün, hayranı görün, hayatı hoş olur. Demek ki bu Allah'a güvenmesi iltima, suyu e, tam olacak bir. Hımmet tevekkül, İkincisi Allah'a tevekkül edecek. Tevekkal te-el Allah diyecek Allah'a vekil edilecek Allah'a dayanacak Yani <gülüyor> Karşılaştığı çeşitli güçlükler olur Müşkülat olur yapması gerektiği olan işlerde Korkuları olabilir Yapabilirim, yapamam. yüzüm yeter, yakar Allah'a tevekkül edecek Allah yardım eder, eyvallah Deyip tevekkal te-el Allah bu, bu sağlam olacak İsmici sebep Sümmel ihlas Sonra niyeti ihlaslı olacak İhlas niyettedir. Niyeti halis ise içinde başka bir kapıfı Niyetinin kapıfı yoksa Kapıfı yoksa Öyle yoksa Tam zemniyeti ona ihlaslı derler İhlasının da tam olması lazım İhlas nedir? Yaptığı her şeyi Allah rızası için yapma duygusudur Çık Allah rızası için Başka bir maksat Başka bir art niyet karıştı da Allah o ibadeti kabul etmez. Onun için ihlas önemlidir. Tasavvufta en önemli noktelerden birisi iflastir. İbadet yapıyoruz. Kabul olmasının şartı iflastir. Namazın, orucun, haccın, reçatın vesairenin kabul olma şartı, niyetin sırrı Allah ibadeti için olmasıdır. Gösteriş için, şöhret için, itibar için, meyfi için, makam için Zeyn için, adam tozlamak için, bilmem ne olmasın. Dördüncüsü, sünnen narife. Allah hakkındaki narifetun lahı, tam olacak, doğru olacak. Allah bilgisi, kendisinin Allah şuuru, Allah konusundaki narifetun lahı, irkanı, lazım. Bu dört şey, Tamam olursa, öyle başlarsa insan yine, yine Ertesi sabahı böyle çıkarsa Tamam, o Allah'ın rızasında Efendim bak olmuş Efendim çirkemiyor, dolanıyor Bakmış Allah'ın rızasına demektir Rızası imanına bakmış demektir Kaç katıldım? Bir saat Bir saat Eh, bir, bir saat olmuş 44. Soğukhan'ın 5. paragrafında Kalmış olduk. Ozanlar da okunuyor. Ozanları bilmeyelim. Ondan sonra sağ olasak önümüzdeki halklara geriye kalan kısımlara devam eder. Hala çok yüksek şeyler istedi bizden. Yani bunlar kolay değildir. Bunu yapacak bana hiç böyle kolay kolay bulunmaz. Eskikati billah. reis konusunda Allah'a diyemeyecek diye. İkincisi ettelektül. Telektülü tam olacak Allah'a. Dayanacak, Allah'a dayanacak, bir şeyden korkmayacak Öyle Allah diyecek, müteşebbüs edecek, duyuruşken edecek plan. Üçüncüsü ihraz yaptığı her şey Allah'ın Dördüncüsü de Allah bilgisi Tam olacak, Allah biliyor olacak plan. Evet Merazı yeri beklemenin gitmek isteyenler olabilir. Merazı beklemenin gitmek isteyenler olabilir. Merazı beklemenin gitmek isteyenler olabilir. Onun için evvela beraberce tövbe edelim. Yaz tarihini yapalım. Onun işlerini halletmiş olalım. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. الخالق الله ربي الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأكبر إليه فاتأله الطاعة والمعتارة بالهداية لنا إنه هي الطوابع الرحيم قدرة أبد بال من نفسه لا يمتل من نفسه ولا حلا ولا نشورا اللهم أنت ربي لا, لا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعب وأعد بك من شر ما صنعت أبو إلك من معنتك أليه وأبو إب الزمد خذفرني فإنه لا يغفر السنود إلا أنت Tevbe Seyyid-i İstifa Doğası var. Bunu okuyarak kalifata giriş dersimizi yaparak e, böyle başlıyoruz Tevbe ediyoruz Geniş yapıyoruz Rabbimiz'in yollanacağı, bizim günahlarımızı bağışlamasın, bundan sonra da bize yardım etmesini diliyoruz. Rabbimiz geçmiş günahlarımızı affetsin, sevini de bizim. Bundan sonraki ömrümüzde rızasına izin yaşamayı nasip eylesin. Sevgi, dolu mahved olmayı nasip eylesin. Doğrunda dair zikimde kavim eylesin. Üzerinde kul hakları varsa onları ödeyin, ahirete kul hakkıyla gidip de orada mahtuni küllüada, müşkül küllüme düşmeyin. Üzerinizde namaz ve oruç borçlar onları da ödeyin. İbadet borcu da üzerinizde kalmasın diye şimdiden ödemene bastığın hazırlıkları bize yatın, bitirin, bu zaman sonra biter bunlar. Her gün abdestli gezin, hiç abdestli bulunmamak prensibimiz olsun. Her gün zikir ve zikredeninizde yatın çünkü devş zikrederek çok hızlı bir şekilde sevap kazanır yükselir, ilerler. Çünkü bir kere de Allah deyse aşkıyla lisan, dörtlüğün cümle, cinah, misfi, azam. Yani bir kere Allah deyince minahlarını getirir, bir kere elhamdülillah deyince minahat-ı şükrünü etmiş olur. Bir kere daha deyince Allah özünü devam ettirir. Bir kere daha deyince Allah makulat eder. Bu Sübhanallahların, Allah-u İkbarilerin, La ilahe illallahların Vakfın gelirlerin, zikri tesvihatin normal seviyelerde, kılıç zikir yapar bu da bir ala ala saküleşin, onun için bütün önemli bir zikirdir. Tasavvufta kılıç sadece zikirden ibaret değildir ama zikir çok önemli bir yapsıdır. O bakımdan zikir zikirlerimizi yapacaksınız, zikre günlük zikir zikirlerimizi gününüzün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz. Sabah veya öyle ben söyleyeyim gece veya gündüz yatılmasında nafsır yok. Sikiye biten zaman kılıyordu oturursunuz, ateşi bulunacaksınız devam edelim zaten. Ateşi olarak oturursunuz, bedenizi yumarsınız düz şekilde oturursunuz. Eğer benim gibi ağırlıkta veya ağırsa ya bulan tabi ona göre oturulabilir de normal olarak düz şekilde oturmaya devam edersiniz, bedenizi yumarsınız öyle 25 daha estağfurullah yapmış老sınız. Sonra bin kataya üç külü alahi kuyruklarının sevabını Peygamber Efendimiz'e ve külülerimizce helü edersiniz. Bugün vaksi kadir kül ve istenildiği çeşitli tarifatlarıyla evrenin şöbeleriyle dağlantımız ve selahiyetimiz vardır. Tabi onlar aynı zamanda sizin müşrikleriniz, şehirleriniz olmuş oluyorlar. Onlara görevcik yapıldığınız zaman, bir kata, üç kilo Allah hediye edin. Onların manevi yardımlarını, hünnet-i tereciyetlerini, peleç-i niyazı oleyin. Sonra geldiğiniz kafada rabitayı yaparsınız, sonra rabitayı müşrik yaparsınız, sonra rabitayı kalp yaparsınız. Bu üç rabıta, yani bir çeşit gözünün kapalı olduğu bir şekilde bazı şeyleri düşünmek demektir. ya da yok, ölümü düşünmek demektir. Gözünü bir kapatacaksınız, bu hayatın nasıl sana ereceğini, nasıl elimde sizi yıkayıp kesenleri, kabirde koyutmamazınızı, kalıp getirip, kabirde göreceklerini, insanlar gidince nasıl münterle ne kerim gelip, kabirde sorgutu kıyamet kopunca nasıl kabirden kalkıp, maşar eline gideceğinizi, Mahkeme ilk yuvra kurulunda nasıl hesaba çıkacağınızı Sabahtan günahlarını ortaya getirip tartılacağını Nasıl sonunda İğrenin Sevinerek, uçarak, koşarak Pırıl pırıl yüzleriyle Sırahtı geçip cennete yarayacağını Kötülerinde nasıl Cevil cevil cehenneme atılıp yanacağını Düşünürsünüz Düşüneceksiniz Ve diyeceksiniz ki Ölmeksin Bak hayat halini Herkes ölecek sen de bir gün gelip, bir özel şerbetini içeceksin. Sen de o kara toprağın altına gireceksin. Bir şey değil bunlar, ama ahirette hesabın verildikten sonra cehennemliklerin arasına ayrılırsan, orada cehenneme atılacağın zaman yağ varmak, yakarmak nakidedir, fayda vermez, eşimadır. Ondan sonra cehenneme yana atar atılırsın, doyur doyur yanarsın. Hayır. Pişmanlık fayda vermez. Bu dünyada iken başına dövüşür. Günahlardan dön. Allah'ın yerine dur. Cenneti kazanmaya gayret et. Cehenneme düşmemeye dikkat et. Allah'ın sevgili, mutlu bir kulle olmalı. Çalıştığı mesleğine mesaj nasihat edeceksiniz. Örünü düşünün. Doma radıkayı mekterler. Örün hepsini gözünün önünde sahne sahne geçirerek bunları düşünürsünüz. Üçüncüsü, insan derliş, zikmin yatarken...